Allahü Teala, Kitabı Aziz, Azizullahi, min Şeytanı Rjeem, Bismillahi R-Rahmani Ve Aşrî, İn İnsan, Efir Husur, İlla, Ladin Amanu, Ve Tawasub İl Hakkı, Ve Tawasub İl Sabr. Kabul Eleyen, Kamil Bir İmanla, Onu Tevhid Edeyen, Onu Şirkten, Ve Şirkten Biri Kılan, Ve Onu Habibi, Mefhare Alam. Sebebi hilkati beni Adem olan Hz. Mahbub-i Kibriya, rahmetellil alemin, Resulü Ekrem, Resulü Kerim, Resulü Şakale'nin, Risale'den tasdik eyleyen, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Yerin göğün sahibi, dediği olarak semavatı ve ardı halka Allah, Asla kasam ki bütün insanlar hüsrandadır buyuruyor. Yani ki hatıllarda söylediğimiz gibi bu aleme gelen kişiler, yani etek kana bürünenler, kanıyla yorulanlar musibetlerle karşılaşırlar. Hele bahsus bu karşılaşan kimseler imansız olursa bunlar için hayat bir azaptan başka bir şey değildir. Yani Allah'a inanmayan Kıyamete inanmayan, öltten sonra dirilmeyi kabul etmeyen, bunlar azabı daha bu alemden tatmaya başlarlar. İmanlı ile imansız bir olmaz. Alem ve cahil de bir değildir. İmanlı olursa kimin tarafından müptela olduğunu bilecek ve vatanı aslisini özleyecek ve o tarafa yönelecektir. İnsanın vücudu iki şeyle müteşekkildir. Birisi topraktan halk olunmuş ki binektir o, bir de arşi olan ruh onun üzerine bindirilmiştir. Her şey yerli yerine vasıt olacak. Yalnız şu var ki imansızların vücudu toprakta çürüdüğü gibi ruhları da feleki kamerada hapsolunacaktır. Yani dünya alemi gibi değildir ahiret alemi Ruhlar bedenden ayrıldı mı semaya uruç ederler. Zahidler birinci kat Abitler ikinci kat semaya, Salihler üçüncü kat semaya, Nebiler dördüncü kat semaya, Rusuller beşinci kat semaya, Resullerin ileri gelenleri altıncı kat semaya, İstefa olan Nebiler yedinci kat semaya, ondan sonra makam, makam Muhammediyettir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün ruhlar bedenden mı? herkes yerli yerine. Vücut toprağa kalp olur, ruh mübeleketine döner. Fakat iki türlüdür. Bir kısmını kabul ederler semada. Salihse, imanını bildiyse, Allah'ını bildiyse, Allah'ın tanıdıyse, Allah'a secde ettiyse onu kabul ederler. İman etmeyenler, asiler oradan çevrilir feleki kamera. Onlar orada hapsolurlar. Alemin i Berzah'da hapsolurlar. Onların yerleri ayrıdır. Allah mahfıza buyursun. Bunlar size şaka ve hikaye gibi gelmesin. Yakın zamanda bu akabeleri, bu geçitleri biz geçeceğiz. Zengin de olsan, fakir de olsan, padişah da olsa, emir de olsa, kral da olsa bir kimse muhakkak bu geçitlerden geçecektir. Ölümden kurtuluş yoktur. Daima söyleriz ve söyleyeceğiz de her nefis ölümü tadıcıdır. Kim ki iman ile yoğrulmuş, ibadete tezyen olunmuştur bu <gülüyor> kalbi, o kimseler için ölüm tatlıdır. Bir rahatlıktır. Bir uykudur ki, Kur'an-ı Kerim'de bunun misali vardır. Allah, Üzeyir Peygamber'i uyutmuş yüz sene sonra ona sormuştur. Ne kadar yattın diye, Ya Rabbi günün cüzünde hani kısa bir zaman uyudum demiştir. Hayır Cenab-ı Hak, yüz sene uyuttum size ben dedi. Bak eşeğine bak dedi, çürümüş efendim, kemikleri, yiyeceğin içeceğin kurumuştur dedi. Bak gör dedi, bak bir de gördü ki hakikaten öyle. Yani eshab keyif de böyle. 300 sene uyudular. Bir an gibi gelmişti. Kalktılar, karınları acıkmış, ekmek almış için çarşıya indiler. Para verdiler fırıncıya. Baktılar ki fırıncı para, üç senelik paraya kaldılar bunlara. Siz defile buldunuz diye. Kabirleri şeyde. İçinizde belki Tarsusları var, kabirler orada. O tarafa doğru yürüp gidersen ziyaret ediler. Bunlar bize birer misaldir yani. Aşık sadıklar için gayet de kolaydır. Ve rahatlıktır. Ve huslattır sevgiyle konuşma vatana asiye olma yani bir adam gurbete geldi çalıştı kazandı ve götüne gitti rahata rahat etmeye bursladı yani i̇şte kendi evine gidip öldü. Tafir için böyle değildir. O geldi sermayesini kötülükte yedi orada, Sonra gitti mamum kederli olarak orada sürmeye başladı onun gibidir. Allah muhafaza buyursun. Onun için müminler cenabı hak bütün insanlar hüsnundadır. İlla amuni iman edenler müstesna diyor Cenab-ı Allah. İman eden, iman eden. İlle iman. Kamil bir iman. Bütün kainatta fetih-ü kamil imanlar yapmıştır. İmanı kemal edenler yapmışlardır. İnananlar yapmıştır yani. Hatta Cenab-ı Hak gene Kur'an-ı Kerim'in Sure-i Ali İmran'da Eğer hakkıyla iman ederseniz sizi âli kılacağım diyor Cenab-ı Allah. Şart koşuyor. Kıyamet gününe kadar birçok insan vardır. Genel Allah'ın kitabını okuyalımız. Demiye nasimen yakuru amen abillahi ve bil yevmül ahkiri ve mahum bir müminin. Birçok insan vardır ki biz Kıyamet gününe inandık derler. Allah'a inandık derler. Onlar mümin değil Hz. Allah Kur'an'da. Şurayı Bakara'da Bu iman imanı kemale vermek mutlaka lazımdır. İmanın temalı bir miktar size bahsedeceğim Aziz. Bir parça böyle. Nasıl kadar anlayacağız inşallah. Kemalli bir iman. Yine Resul-i Ekrem'den haber verelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle iman imanın kemalini şöyle tarif ediyor. Yani efrafını. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Tekrar ediyorum. Birbirinizi sevmedikçe bu sevmekten mana öpüşmek, sarılmak manasına değil ha. Hak ve hukuk. Hukuka ve ayet. Hizmet. Yardım. Bir vücut gibi. Biri biriyi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Tek başına, tek başına kalırsa koyunu kurt yer, çobansı kalırsa Hani köylü çocuklarını topladı dedi ki evlatlarına, bana birer sopa getirin dedi. Köylü sureta, köylü olup bir mürşitti. Bize ne güzel ders verdi. 20 çocuğu vardı, hepsi birer sopa getirdiler. Köylü oturdu yerden, sopaları birer birer kırdı ve kaldırdı attı. Sonra tekrar söyledi, bana birer sopa daha getirin, getirdiler. 20 sopayı bir araya koydu, oğlaştı kıramadı, çocuklarına verdi, onlar da kıramadılar. Ne aradınız bundan dedi, bir şey anlamadık baba. Benden sonra ayrılırsanız, parçalanırsanız, öyle sizi birer beraber sopalar kırılır diye bir kırarlarsınız dedi, dağıtırlarsınız. Ama hepiniz bir bende olursanız, bir vücut, sizi kimse kıramaz dedi. Onun için şimdi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, birbirinizi sevmedikçe... İmanınız temale girmez. İmanın bir birbirine buz adalet eden bir kalın dağılır o. Onda iman yoktur. her Hem ne kadar ismi Ahmet Mehmet de olsa. Sıfatları hakkı tavsiye edecek, hakta olacak. Sabrı tavsiye edecek, sabırda olacak. Ve daima herkesi iyiliğe davet, doğrula, güzele davet edecek. Çirkinliğe değil, fuhşiyata değil, isyana değil. İtaata, Allah'a itaata yani. Nefse itaata değil, Allah'a itaata davet edecek. Dürüstlüğe, güzelliğe. İmanları böyle yapıyorlar. resul Ekrem diyor ki birinizi sevmedikçe iman etmiş olmasınız. Beni de her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız temale irmez. Öyleyse resul Ekrem bizim gözümüz mahiyetinde. Zaten Cenab-ı Hakk'a Za rize'ekum besairu min Rabbiküm. Rabbinizden size besair geldi diyor. Kim ki resul Ekrem'e uymadı o ama oldu. Göz görmez onu baksa da. Baş gözü görüyor. Kalk göz görmez yani. Bastığı yeri bilmez o. Öndeki çukuru görmez. Mutlaka Kur'an, Kur'an basiretine bakması lazımdır. İyi ve şerri ve hayri, güzelliği ve çirkini Kur'an tayin eder. Ve resul Ekrem tayin eder sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Peygamberimiz çok yüce bir kimse. Bu yüce kelimesiyle de Resul-i Ekrem'in yüksekliğini tarif edemedim ben. Bütün beşer biri eyyaysa Resul-i Ekrem'i mededemezler. Çünkü Resul-i Ekrem'in meddâı Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Oh. Ve sırr-ı Muhammedi'yi haktan başa kimse bilemez. Onun için salavat-ı şerifede Allah bize emrediyor. salavat veriniz diye biz diyoruz ki Yarabbi sen ver diyoruz. Manası ne demek? Allah diyor ki Habibim Muhammed'e salat ediniz diyor. Cuma günü Meizli Efendi ilan ettirir Resul-i Ekrem'in şanını. Biz diyoruz ki Allahu sallâ Muhammed. Ya Rabbi sen Hazreti Peygamberine salat diyoruz. Manası, Ya Rabbi sen bize emrediyorsun Habibi Muhammed'e salat edelim diye. Ona layık olan salavatı biz bilemiyoruz. Ancak ilmi ilahe ile sen bilirsin. Ona layık olan salavatı sen ver diyoruz Cenab-ı Hakk'a. Diyor ki Peygamberimiz, birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olasınız. Bu da tevhid etarda toplanacak. La ilahe illallah etrafında. İkincisi, Beni her şeyimizin ziyade sevdikse imanınız kemale ermez. Üçüncüsü imanın kemali. Bir kimseye deseler ki yaran bir soda içerisine ateşe elini sok deseler. O zaman sana şu yahu verecek. Ateş yakar diyecek. Nasıl sokayım edin ateşe? E bu üç ilimde ona bu iş kendisine beyan olmuştur. Birisi işitmiştir. Ateş yakar. Bu ilmidir. İlmini işitmiştir. Bir de gördü gözüyle birisi elini sokmuştu. Ateşe eli yanmıştı. Bu da aynı el yakayım, gözüyle görmüştü. Bir de elini sok, kendi ateşe elini dokundurmuştu, eli yanmıştı. Heh. Üç, ilimle bir adam bir şeye inanırsa imanı temale yırar. Onun için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme cibiremin insan şeklinde geliyor. Ya Resulallah bize ihsanı tarif et. Diyor ki Cenab-ı Peygamber, ibadet ve taatında her işinde sen hakkı görmüyorsan da Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. Bu ihsandır. Yani imanın kemalidir. Üzerinde amir olsun, memur olsun, kanun olsun, gayri kanun olsun. Bir yerde bulun değil mi? Allah korkusu kalbinde var mı? Allah senin yaptığına razı mı değil mi? Bunun farkına vardığın gün ve Allah'ın rızası olmadığını anladığın dakikada eline o çektiğin gün sende iman kemalı ayırmıştır. Ateşten kaçınır gibi yani. Bir zatın tilmizleri arasında bir genç delikanlı varmış. Ona karşı hoca, mürşit Muhabbetliymiş çok. Fakat tanıbı arasında insanlarda daima bir huy vardır, hasetli kuyu vardır. Ve gizli gizli de olabilir bu insanın haberi bile olmaz. Bazı Allah'ın sevmediği huylar vardır insanda. Bunlar gizli gizli insanın içerisinde olabilir. Daima Cenab-ı Hakk'a bundan sığınmalıdır. Allah'ın sevmediği sıfatlardır bu hasetlik. Manaları vardır bunların. Şöyle anlatıverelim şöyle basitçe. Bir gıpta vardır, ''Ya Rabbi ona verdiğin gibi bana da ver.'' Bu gıpta, buna gıpta derler. Bu şeriatta caizdir, fakat hakikaten de caiz değildir. Çünkü bulunduğun mevkiyi rıza göstermemendir. Halbuki kulun vazifesi evvela Allah'tan razı olup, Allah rızasını bekleyecektir. Bir de hasetlik vardır, ne bende olsun, ne onda olsun. Hani daha şöyle hikaye anlatayım sana bunu. Musa Peygamber zamanında bir ama varmış. Gözleri görmüyor. İki gözü görmüyor. Demiş ya Musa, Allah her şeyi kadr-ı kayımdır. Sen de bir neb-i zişansın, peygambersin, kitap sahibisin. Tur'a gidiyorsun, Hatta alaya müracaat et. Benim gözlerime nur versin demiş. Ne konuşuyorum biliyor musun? Gözündeki nurdan bahsediyorum yani. Allah gözünün ve göğünün nurunu söndürmesin. Amin. amin. Vücudundaki bu malik nimetlerden haberin bile yok. Milyarlarca nimete maliksin vücudca. Musa peygamber Tur'a gittiği vakitte bunu arz etmiş cenab bak Allah biliyor ama peygamber söyledi vazifesi. Dedi ki o kuluma söyle, onun komşunun da gözleri kördür. O komşu için dua etsin. Desin ki yarabbim komşunun bir gözünü aç diye dua etsin. Ben onu ilk açacağım dedi. Sana hikaye anlatayım ben? Hazreti'nin ehvali durumunu söylemek için söylüyorum bunu. <gülüyor> Hazreti Musa Tur'dan döndü geldi dedi ki Hak Teala buyurdu ki senin gözün açacak ama bir şart koşuyor. Nedir o? Senin komşunun da gözleri ağamadır dedi. Beraber kol kola gireriz. bazen geçeriz. dedi beraber olunan <gülüyor> Dua etti de onun bir gözü açılsın diye Allah senin iki gözünü açacak deyince ne onun bir gözü açılsın ne benim iki gözüm dedi. İşte haset bu. Ne bende olsun ne onda olsun. O da sürünsün ben de sürüneyim. ey. da ona verdiğin gibi bana da ver. Bu şeriatta mazun değildir. Ama hakikaten mazundur. Haktan rıza göstermemek vardır. İnsanlarda gizli haset vardır. Bunların, bunlarla mücadele etmek lazımdır. Nasıl olacak bu? Hakka sığınmakla olur. Başkütürlü türlü olmaz. Ya Rabbi benden bu ahlaka al diye Allah'a ağlamak ve sızlamak ve cana ı olur. Başkütürlü olmaz. olmaz. Galevselamazsın nefsini. Ancak Allah'ın yardımıyla. Sözümü iyi dinle ile konuşuyorum bak. Ben terk ettim demez. Terk ettirlerse edersin çünkü. Beni niye ortaya da koyma hem de. Onun halkta bu şey vardır gizli olarak. Zikati Adem'de var çünkü bu. Adem peygamber müstesna da Nebi Zişan. Onun kalbini Allah esma ile te te tezhin etmiş. Esma-ı ile. O ayrı peygamberler ayrı ediyor. Onlar masumdurlar. Onlar da günah zadir olmaz. Gizli. Hasar edilmiş çocuğa. Fren, sonra... Bir gün efendi tabi efendiye bu keşf olunmuş. İnsanlar iki türlüdür. Bazı insanlar vardır böyle nazar vakıtta. Nazar vakıtta halkın kalbinden geçini Allah ona gösterir. Yani halkın kalbi orman gibi, onun nazarı da aslan gibidir. Nasıl ağaçlar ormanda böyle bila pervadelaşırsa insanların kalbini sezer. Halbuki kalp mühimdir, sır, sır kutusudur. Ama Allah bazı kullarına gösterir.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 Avucundakiler mi seni bilsin, sen mi avucundakileri bilirsin? dur şimdi, Cenab-ı Hak bana bildirdi. Diyor ki Cenab-ı Hak, avucundakileri ben bileyim, avucundakiler mi beni bilsin? Ebu Cehil akıllı adam. Belki söylerse avucundakilerini atar tutar. Taşları konuşsun, onun için mahal, akıllı çünkü o. akl sahibi. akl ata benzer, derece kadar yorunsa ileri gitmez. O yüzden geldi bizim Başladı taşlar söylemeye. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Resulullah sen Allah'ın resulüsün demeye nasibi olmadığı için kaldırdı. Dedi de Sen ta nazim ya Muhammed senden daha büyük bir zirve görmedim. Beni yere vurdu da kaçtı. Şaşırdı. Onun için bilmin bildirilir yani. Dava böyle. Her şey haktan bir, Allah'tan bil Allah yücedir. Ona hüznühamet. Gafariyetine, gafuriyetine, Rahmaniyeti, rahimiyete sığın Allah'a sığın. Her gün sığın, her an her an onu zikret. Hiç unutma Allah. A. En büyük felaket Allah'ı unutmaktan gelir. Onların kalplerine bu şüpheyi gidermek için Hazreti Mürşit dedi gidiniz birer tavuk kesin yitirin bana dedi. Kimsenin görmediği yerde. Herkes gittiler. Tavuklarını kesip geldiler. O talebe de gitti fakat geldi elinde tavuk canlı. Herkes birbiri gülüntüyorlardı. Bak işte şeyin, mürşidin sözüne uyumadı diye. O ona hitap etti. Oğlum niye emrimi dinlemedin ben tavuk, tavuğu kesin getirin kim de, demiştim deyince. Dedi ki emrinizi dinledim efendim dedi. Hiç kimsenin görmediği yerde diye kayıt koydunuz. Ben nereye gittimse Allah'ın beni gördüğünü gördüm. Allah'ın. Öyle deyince döndü talebelerine dedi ki evladım. Ben bunu bundan dolayı seviyorum. Bu her an... Hakkın kendini görmekte. Yani imanı imanı kemalde ve ihsan babında kendisi. Onun için hakkı unutanlar helak oldular. Ölümü unutanlar helak oldular. Hazırlık yap. Hazırlan. İmanını kemale girdir. Sonra çok şivan olacaksın. Çok nadim olacağız. Ellerimizi sıralacağız. Saçımızı, sakalımızı yolacağız. Fakat faydası yoktur. İmanını kemale girdirmeye çalış. Ve her gün Cenab-ı Hakk'a her anda bulunduğu vakitte, başlıca kaldığım vakitte, hatta elin kârda göğünün yarda olsun, iş vaktinde, çalışma vaktinde, kalbin Allah'la beraber olsun. Elin içine şey olsun ama kalbin Allah'ta olsun. Ya Rabbi beni kamil iman-ı ayrına, Ya Rabbi beni Habib-i Muhammed'inle ruhunu birleştir, tanıştır, sevinçtir ya Rabbi. Ve nazarı, istifakları ve beni narından azat et diye Cenab-ı Hakk'a daima böyle kulluğunu bil, bir an ibadetten geri durma. Bir an ibadetten geri durmak. Kim ibadetten bir an geri kaldı, o kimse helak oldu. Dürüst ve çalışman da, beşiklik namazını kılın, dürüst çalışman da ibadettir. Helalınla, alın terinle. kimseyi kandırmadan, kimseyi aldatmadan. Zaten aldatanlar bizden değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aldatan bizden değil demiş. Yani kandıranlar, aldatanlar, açık gözler bizden değil demiş açık gözler. Onlar hep kapalı gözlü onlar. Açık göz kişi dürüst kişidir. Özü, sözü, dürüst olan kişi açık gözdür, akıllıdır. Ötekide akıllı değil de. onlar kurnazdır, tilki gibi. Tilkide kurnazlık vardır, akıl yoktur. Sonra kafanda tutulur, fare de öyledir. Çok kurnaz hayvandır, hırsızla geçinir, nihayetini açıktan ölür. Resul-i Ekrem nur-u ilahidir. Allah onu sıracı-münir olarak Kur'an'da. ya <gülüyor> eyvahel nebiyyü innâ ersennâki şahidev ve vüşyarv ve nezîrâ Veda yen ilallahü bizihi ve sırajen münira. Nur nedir? Şudur, umzu koymuş yol gösterici bize. Dünya ve ahirette kimse alın istiyor. Ey malına mülk erpesine güvenen. Bilmiş ol ki hepsi yakın zamanda elinden çıkacak. Ancak imanın ve amalı salihatin senden yoldaş olacaktır. Sana faydası olacaktır yani. Kalp temizliğin, kalbinde olan Allah'a muhabbetin, Allah! Resul'e muhabbetin, Ehlibeyt-i Mustafa'ya muhabbetin zayi olmaz olacaktır. Ondan gayrı olan şeyler de senin başına bela alacaktır. Sonra çok dua okuyacaksın. Bolunan mülkün ama hiç faydası yok. Adamcağız sarayını yaptırdı da, vakti beni İsrail zamanında. Efendim benim hikayesi, sen ibret al. Tarihten ibret al, iyi olacak. Tarihten ibret almayanlar, tarihe ibret olurlar sonra. Unutma bu sözümü benimse. Adam ibadet, dağıtı bıraktı, biraz zevk ve şefa edindi, etti. İş bitti mi kapıya cansız at gelir. Kulağını benden yana ver. Görüyorsan eğer görüyorsan görmüşsündür. Görmezsem ben sana ne söyleyeyim. Kızı evlendireyim çocuğu şöyle askerden gelsin. Şöyle yapayım dedin mi iş bitti mi kapıya. Erkeğin vazifesi vardır burada. Vazife bitti mi kapıya cansız atı getirirler dayarlar. Hiç kimseye yar olmamış. Hiç kimseye yar olmamıştır dünya. Hele de sureten insan hakikaten köpeklerin içerisinde düşersen, kemiğe de talip olursan ısırırlar seni sonra. Tam rahata koşayım derin kapı çalınmış. Şimdi burası böyle yap burası şöyle yap derken tekrar evi tanzim ediyor, sarayını falan kapı çalınmış, pikler üstübaşı, eski bir adam. Kulağını benden yana ver, seni Hakk'a davet ediyorum. Dua edin, İbadet ettiğin kardeşlerimiz için de dua edin. Onlara hakaretinizlere bakmayınız. Ya Rabbi onlara da ibadetini, lezzetini, zevkini ver, imanın tadını tattır diye. Onlar için de Allah'a istiğfar ediniz. Ya kocanız ve birçok din kardeşlerimiz hakola gelecektir. Unutmayın ha! Kısım akrebandan sevdiğim var fakat böyle gelmiyor, onun için istiğfar tutur. otur. Allah'ın tesbihi, onun namına. Ya Rabbi onun günahları için de istiğfar et istifare? istiğfar et. Allah onun şekavetini saatte çevirebilir. Her şeye kadir kayyum Allah'tır. Kapıda bir eski adam, Kapı açta ne istiyorsun dediler. Dilenci misin sen? Dilenci ben değilim, Sahin, sahibi göreceğim dedi. Canım sen, dedi. sen deli misin? Sana temizletmez konuşurum sen <gülüyor> dediler. Yok dedi öyle değil bildiğin gibi. Sen beni böyle üstü başı elsi görme dedi. Ben sarı boyları dükerim ederim keman dedi. Hak ikna edelim, vermem aman. Hiç. Görüşü yollan ve birden birdenbire yukarıda peydah oldu. Orada yok oldu, yukarıda peydah oldu. Beyin odasında. Ne işin var senin burada dedi. Dedi ki zamanın geldi. ruhunu kabzatacağım. Ben Melekül Mevte. Amanı. eyvah müsaade biraz. Ben tüvbe istihar edeyim ya ibadete başlayayım. Ah canım <gülüyor> efendim. Ah gözümün nuru kardeşlerim, evlatlarım. Allah deyin fırsat eldeyken. Can kuşu bedenden usmadan Allah deyin. Allah. Tüvbe istihar edeyim. Yok dedi vakit yok fırsat yok. Şimdi alacağız. Öyle deyince döndü şeylere, malına, mülküne, o süslü evine, o süslü antik eşyalarına döndü. Allah sizin cezanızı versin, beni Allah'tan men ettiniz, sizinle uğraşayım derken ibadet edin deyince eşya dile geldi. Bize sebep diyorsun? Sen kendi kendine sebbet. Biz sana ne yaptık? Dediler ve ruhunu kabz gitti ahiret alemine. Orada buluşacağız şimdi Bu kısmı anlattığım için orada Allah ne ondan görüştürüyor adımlar gibi kimse? şey. Anlaşın, Hemen ibadet ve taatlarınızla devam ediniz. Bugün tövbe edeyim, yarın tövbe edeyim, öbür gün dürüst olayım. işki, fışkıyı falan bırak öyle şeyleri. Onlara hayır gelmez. Nihayet-i ya hapishane ya hastane. İyi bir şey değil. Kalp kırarsın. En sevgili kalbi kırarsın. Rabbini kırarsın bir defa Allah'a. Resul-i Ekrem'i kırarsın. Ne bilmesin Allah ki. Allah. Milyonları versen vatanı ihanetmezsin vatanına. Anlıyorum, biliyorum, vatansever insansın. Ama içkilen yapabilirsin. Milyonlara dersinler imandan dönmezsin. Ama içkilen yaparsın. ve verirsin imanını. İyi bir şey değil. Senden Haydar-ı Kerrar'ın yoluna. Senden Hazreti Muhammed'in yoluna. Senden Kur'an yoluna. Senden Sıddık'ın yoluna. Faruk'un yoluna. Sahibül Hayyayi ve İman'ın yoluna dönse. Sana nur, nur. Açmışlar yolu gösteriyorlar. Kim oraya girdi? Bir gemiye girmişmiş. İşte felaket aleminden oraya sığınanlar gemiye girmiş gibidir. O bir ruhun gemisi gibidir onlara. Onlara sığınmak. Peygamber'e, Allah'a sığınmak. Nuh'un gemimize sığınmak gibidir ya. Denize düşmüşsün, felakettesin, husrandasın. Gemiyesinize canını kurtaracaksın. Hem dünyada hem ahatte. Ya Yarabbi bu sözlerimizin tesirini halket. Sen bizi sevmeyince biz seni sevemeyiz. Sen bizi evine davet etmeyince biz senin evine iltica edemeyiz. Kalbimize sevgini ver. habib Muhammed'den Muhammed'inden bizi ayırma. İyiler, dürüstler yolunla bizi sülük ettir. Hak için gaza edenler yola sülük ettir. Allah için, tevhid için, mukafesat için, Kanından kendine kezen biçimler yoluna sürüyor ettir ya Rabbi. <Gülüyor> ve Allahü ve Yedül'ü <Gülüyor> aleyhisselam ve ehdimen inşa ila